söz Küçün dinleyicileri, bugün ben Gözde sizlerle birlikteyim. Bugün biliyorsunuz ki okullar açılıyor. Bugün özellikle programı okula gidemeyen çocuklarla ilgili bir bölüme ayırdık. Uzun süredir de aslında Söz Küçün program yapımcıları olarak farklı, farklı zamanlarda Türkiye'deki Suriyeli çocuklarla ilgili birçok program yaptık. Şimdi bugün de yine aslında Suriyeli çocuklarla yapılan bir çalışmayı, hatta çocuk çalışma biliminin de içinde yer aldığı nüfer Park çocukları projesinden bahsedeceğiz. İki konuğumuz var, Melda ve Şebnem. Biraz sonra onlardan kısaca kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Ama öncelikle şunu söyleyelim. Aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28. maddesine göre her çocuk ücretsiz bir şekilde eğitime erişmeli. Türkiye'de bu sözleşmeyi imzaladı. Ve şu an yasal rakamlar o bilinmemek ...le beraber aslında 2 milyona yaklaşan bir Suriyeli nüfusun Türkiye'de olduğu... ...ve bunun yarısının da çocuk olduğu söyleniyor. Ve bunların arasında okul çağı olanlar... E oldukça fazla ve onlar bugün okula çoğu başlayamadılar. Hem bu konuyla ilgili e, biraz bilgi verebiliriz bu ile birlikte hem de onlar yazın neler yaptılar ondan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Evet. <gülüyor> e, çok kısacık tanıyalım Şebnem. Birazcık kendinden bahsedebilir misin? Tabii. E, benim adım Şebnem Yanlar Çinici. İstanbul Üniversitesi'nde mimarlık bölüm başkanıyım. E, iyi i̇şte, varım Aslında üretim elliğin yapıyorum fakat belki hani hemen proje ile ilgili konuşmak gerekirse e, Santra İstanbul kampüsüne her gün gelip gidiyorum e, o sırada e, dikkatimi çekiyordu refüjdeki e, su ve serpaks satmaya çalışan çocuklar Aslında her yerde varlar yani bütün caddelerde varlar e, Fakat bizim burada böyle çok darıcık bir refüjün üzerinde çok böyle çok ciddi olarak hani hayatları tehlikede bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor olmaları. Az okula gelen herkes gibi beni çok tedirgin ediyordu ve çok rahatsız da ediyordu. Bununla ilgili hani ne yapılabilir diye işte ben önce okulda ilgili birimlerle konuşmaya başladım. Öncelikle okul yönetimine danıştım, bir çalışma olmadığını öğrendim. Ama olursa destekleyeceklerini söylediler. Sonra çocuk çalışmaları biriminin hep ilanları çok dikkatimi çekerdi, beni. çok da hoşuma giderdi. Hep çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı. Dolayısıyla ilk önceki benim aklıma çocuk çalışmaları birimi geldi. Oradan hatta ilk Ayşe ile tanıştık. Biz Ayşe hatta Melda ile de geldi. Kendisi çünkü doğum yapmak üzereydi o sırada on ama o ilk toplantı aslında bizim açımızdan çok verimli geçti. Çünkü bir sonraki toplantıda hani hem böyle bir şeyi nasıl örgütleyebiliriz, çalışmayı nasıl örgütleyebiliriz, üniversitede hangi birimlerden nasıl destek alabiliriz ve belki bir sürü olası sorunun da önüne geçebilecek şekilde de nelere dikkate almamız gerekir ve çok detaylı konuşuldu. Yani çocuğun bu konuda çok çok, çok büyük bir deneyimi var. Daha sonra Pınar katıldı, Pınar Uyantarla Baş Toplum Merkezi'nin de kurucusu burada da öğretim üyesi Bilgi Üniversitesi'nde göç araştırmaları merkezi ve psikoloji departmanı katıldı. Özellikle klinik psikoloji genç ve ergenlerle çalışma yapan bölümü katıldı. Elif Hanım katılmıştı toplantılara. Ve işte iletişimden gönüllüler benim kardeşim de hep işin içindeydi başından beri dertleştiğim de bir, olarak. Biz bunu nasıl yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Nasıl olabileceğini dair de konuşmaya başladık. Daha sonra da bunu bir Önce bir tanışma kendileriyle, nelere destek veya yardım anlamında ihtiyaçları var, bunu iyi bir şekilde anlama. Daha sonra da harekete geçme, yani biraz oradan gelecek talep ve ihtiyaç yönünde de harekete geçme şeklinde bir hani, program oluşturabiliriz diye. Hakikaten onların çok önemli uyarıları ve yönlendirmeleriyle, yani Pınar, Melda, Ayşe bu noktada çok etkili oldu ve Elif Hanım çok etkili olmuştu. Önce bir tanışmayla başladı. Ondan sonra o tanışma süresinin sonunda bir eğitime ihtiyaçları olduğunu biz fark ettik. Hiçbirin okuma yazma bilmediğini, aslında Suriyeli olduklarını, hiç okula gitmemiş olduklarını, 17 yaşında falan çok büyükler vardı grupta, hiç okula gitmemiş olduklarını fark ettik. Ve dolayısıyla biz buna yönelik bir, o zaman hani eğitime yönelik bir program yapabiliriz diye düşündük ben. Biraz seyip yapıp, ben daha evet. bırakmak istiyorum aslında. Yani şöyle belki bugün bu programı yapmak benim için çok anlamlı. Çünkü hani projenin en başından beri evet çalışacağımız bir grup var. Çok farklı yaş gruplarında bunu da söylemekte fayda var. Hani buraya devam eden 7 yaşında çocuk da vardı. 19 yaşında genç arkadaşlarımız da vardı. Ama hani bu projede bir veya çalışma yani projede demek belki yanlış. Bu, bu sürece bir amaç yüklemek gerekiyordu. Aslında çocukların hani okuma yazma öğrenmeleri ve okul çağı Yaşındakilerin de Eylül ayı itibariyle yani tam da aslında bugünler itibariyle hı hı. eğitime kaydolmaları ve en azından sistemsel olarak eğitim sistemin içine girmeleri birazcık da aslında buradaki günlük yaşama adapte olabilmeleriydi. O yüzden de hani bugün bu programı yapıyor olmak benim için de anlamlı konuşuyor olmak da anlamlı ki zaten programın ilerleyen bölümlerinde bu okullaşma durumundan evet. da biraz daha bahsederiz nerelere geldik neler oldu diye. Evet. Ee, bu arada şey de aslında çok önemli bu proje ile ilgili üniversite içinde bulunan e, birbirleri tanışan ya da hani en azından selamlaşan bir sürü birimin bir araya gelip aslında ortak bir iş çıkarması <gülüyor> bir yandan da hani en başından beri düşündüğümüz e, iyi bir model <gülüyor> de olabilir çünkü hani psikoloji bölümü var mimarlık bölümü var, işte göç çalışan e, birileri var, çocuk üzerine çalışan birileri var ama hani bu insanların bir araya gelip e, ortak bir iş için e, bir şey öğretmeye çalışması bence hani. Diğer üniversiteler için de benzer bir şey model olabilir diye düşünüyoruz. Hem evet, de tam yereldeki ihtiyaçtan ve yerelde evet. gözlemlerle birlikte evet. oluşan bir şey. Bu nasıl? Şunu küçük bir <gülüyor> şey daha eklemek istiyorum ben. Yani bu benim için de hani çok önemli ve değerli olduğunu kesinlikle inanıyorum ve düşünüyorum. Bu projeyle ama şöyle bir şeyi de biz aslında başlatmayı hem ilk başından itibaren hep hedefledik. Hem de bir miktarda galiba başarılı olduk. Yani bunu sadece bir üniversite çalışması gibi değil veya etrafına üniversitenin sağlamaya çalışması bir katkı gibi değil. Üniversitenin hem kamu kuruluşlarını yani resmi kuruluşları ki kaymakamlık bu noktada, Kağıthane Kaymakamlığı'nın çok önemli bir desteğini aldık. Ee, artı şeyin, Beyoğlu Belediyesi'nin çok önemli bir desteğini aldık çalışma boyunca. Hem de sivil toplum e, kuruluşlarının desteğiyle beraber yani daha böyle üç ayaklı bir sistem olarak da bir model gibi örgütleyebilir miyiz? Yani Dolayısıyla çünkü bu problem e, baktığımız zaman bir sürü kentte, İstanbul hı hı. söz konusu olan İstanbul'un bir sürü bölgesinde çok yaygın olarak yaşanan bir problem bu belki üniversite üniversite tabii eğitim anlamında daha rahat örgütleyebilen bir kurum olması açısından önemli. Kaymakamlıklarla, belediyelerle işbirliğine geçtiği zaman etraftaki mesela Nef bizim çok yakınımızda bir inşaat şirketi ilk kırtasiye alımı için bağışı onlar yapmış oldular. Onların desteğini sağlamak ve bu şekilde bir örgütlenme yani bölgedeki yardımcı olabilecek tüm kuruluşları resmi veya işte özel veya sivil toplum kuruluşu anlamında bir araya getirerek yani herkes ne kadar fayda sağlayabiliyorsa bunu temin edip aslında çevremizdeki desteğe ihtiyacı olan özellikle çocukların eğitim anlamında desteklenmesini sağlamak gibi bir şeyimiz oldu. Evet aslında Burada bu tam... Yani, Rotary vesaire evet. gibi diğer grupların da desteğini evet. almış olduk. Aslında hani hem kamu hem üniversite hem de sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde e, hatta özel sektörün ya da bireysel, evet, bireysel desteği, da, evet, var. da, e, da desteğiyle gibi. süren e, aslında bir yaz dönemi geçirildi. Belki birazcık hani eğitimle ilgili bir projeydi ama peki neler yapıldı? Nasıl bir programlama oldu? Hı hı. Bir yandan da şeyi biliyoruz ki bu 2-3 ay e, hani yaz dönemi ve herkesi belki tazil dönemi dönemler hem bu okulda, üniversitede çalışanlar hem de gönüllüler, çok Hı. büyük bir gönüllü kadrosu da aslında destek verdi, e, onlarla çok düzenli bir program Hı. yürütüldü. Belki birazcık programın içeriğinden bahsedebiliriz, ne gibi konularla çocuklara destek verilmeye çalışıldığı. Belki o noktada hani hemen Kaymakamlığın çok hızlı bir hı hı. desteğini sağlayabilmiş olduk. Çünkü Kaymakamlık Kağıthane Halk Eğitim e, Merkezi ile bizi bir iletişime geçirip oradan işte Sabahattin öğretmenimizi hı hı. E, buraya hani bize bir eğitim verme anlamında e, gönderilmesini sağladı. E, ve biz hem çocukların ihtiyaçları hem onların daha önce hiç eğitim görmediği için nasıl daha rahat bu eğitim alabileceklerini de gözetmeye çalışarak, bir miktar pedagojik olarak, artı psikolojik desteğe de çok ciddi ihtiyacı olan çocuklar olduğunda göz önünde bulundurup bir haftalık bir program yapmaya çalıştık. Bu bir haftalık bir programda çalışmalarımız genellikle 2,5-3 saat arasında yapabiliyorduk. Pazartesi ve Perşembe-Cuma günleri okuma-yazma sabah Öğretmenliği. Hı hı. Salı günleri sanatsal çalışmalar ve psikoloji bölümünün çalışmaları ve işte desteği. Çarşamba günü de yine Kağıthane Halk Eğitim Merkezi'nden Selim Canpolat diye yine çok hoş bir drama öğretmenimiz vardı. Hı hı. Onlarla beraber çocukların çalışmalarını sağlayan bir program oldu ve işte Haziran'ın 3. haftası gibi başladık. Yani 23 Haziran gibi başladık. 29 Ağustos'a kadar da devam ettirdik hı hı. bu programı aralıksız bir şekilde. Hakikaten orada da hem ilgili birimlerin hem de gönüllülerin muazzam bir desteği oldu tabii. Bir de belki birazcık çocukların, grup, yani çocuklardan bahsedebiliriz. Farklı yaş gruplarındaydılar biraz önce de bahsettin. Hem de bir avantajımız da vardı aslında da bu çalışma yapılırken evet, Türkçe biliyorlardı. <gülüyor> evet. Bu önemli bir şeydi çünkü eğer Arapça bilen ya da farklı bir dil konuşsalardı belki bu iletişim sağlamak biraz daha zor olabilirdi. E, ve aslında farklı yaş gruplarında çocuklar vardı. Herhalde 5-6 yaş da en küçük yaş grubumuz 17-18'e kadar, hatta belki 19'a kadar süren bir grup vardı. E, peki e, bu çalışmaları aslında az önce Melda söyledi, bir şekilde eğitim sistemine ve şey dahil etmeli ilgili. Peki projede burada Nasıl bir noktaya gelindi ve yeni neler yapılması planlanıyor şu aşamada? evet Aslında Gözde sen de gayet yakından <gülüyor> ve içinden biliyorsun. <gülüyor> Programcı olarak çünkü... <gülüyor> soru soruyor. <gülüyor> evet, çünkü istedim. aslında hep birlikte yürütüyoruz. Ve bu süreçte de aslında bu okul kayıt işinde de destek olan başka gönüllerimiz de var. Alanı bilen ve alanda aslında çalışmış olan. Şöyle ki... Biz de e, hiç yani, e, bu alanda çalışmamış insanlar olarak ipici şey öğrendik bu yaz dönemi boyunca. Bize de çok şey öğretti. Evet, evet. E, örneğin e, çocukların hiçbiri aslında e, kayıtlı yani veya çok azı kayıtlıymış. Çünkü e, bunu süreç içinde gördük. Bir yabancı tanıtım kartı çıkartılması gerekiyormuş. E, şu an aslında farklı emniyet müdürlükleri üzerinden çünkü e, bir yandan da çok kritik bir bölgedeyiz. Beyoğlu, e, Kağıthane ve Eyüp ilçesinin e, sınırlarında olduğu için aslında e, her çocuk farklı bir e, belediyeye ve aynı zamanda e, emniyete bağlı. Öncelikle çocukların e, emniyet müdürlükleri üzerinden kayıt işlemlerinin e, yapılmasını sağlıyoruz. Diğer taraftan da aslında e, çevremizdeki ilk, ilkokullarla görüşüp e, 7, 8 ve belki en 9 yaşındaki çocukların e, bu ay itibariyle okula kayıt, kayıt olmaları için işte görüşmeler yapıyoruz. Okulların hangisi daha yakın evlerine, hangi okul nerelerden kayıt alıyor. Suriyeli çocukları aslında okullarına kaydediyorlar mı, kaydediyorlarsa nasıl bir statüyle kaydediyorlar. Şu an bu süreçteyiz. Umuyoruz ki ilk kaydımızı bu hafta gerçekleştireceğiz. Birkaç arkadaşımız, küçük arkadaşımız bu hafta okula başlayabilecek kendi akranlarıyla birlikte. Ama diğer taraftan zaten çok çeşitli bir yaş grubunda olduğumuz için de okula kaydolamayacak ama bir yandan da e, okuma yazmayı henüz sökememiş ama okuma yazma öğrenmek konusunda çok istekli diğer arkadaşlarımızın da e, ya belediyelere bağlı semt konakları ya halk eğitim merkezleri ya da işte e, farklı bir şekilde farklı desteklerle e, önümüzdeki birkaç ay içinde okuma yazma öğrenmelerini ve e, öncelikli aslında okuma yazma ya dair bir diplomayı ardından da e, belki hani e, birazcık daha desteklenerek bir ilkokul diplomasını e, almayılarını sağlamak istiyoruz ama diğer taraftan da bunu da belki konuşuruz. Her şey çok hani e, evet genelge bir genelge var tüm çocukların eğitime kaydı olmalarına dair. Aslında e, tüm okullar bir şekilde Suriyeli çocuklar için de e, eğitim öğretime kendi koşullarını adapte etmeliler diye. E, ama diğer taraftan şey şöyle de bir gerçeklik var. İşte farklı bir dil olması, çocukların ara sınıflarda dahil olmaları, e, farklı bir müfredata tabi olup. Yani bizim bahsettiğimiz çocuklar Şeridem'in söylediği gibi aslında daha önce eğitim sisteminin içine çok az girmiş. Çocuklardı. Bir yandan da hani hala hazırda eğitim sisteminin içine girmiş ve işte örneğin orada üçüncü sınıf bırakmış. Burada beşinci sınıftan devam etmesi gerekiyor. O çocuklar için de aslında zor. Çünkü hani bambaşka bir müfredat, bambaşka yapılar, farklı bir dil. Ee, ama hani biz şu an özellikle küçük yaş grubu için e, başlayabildikleri sıfır noktasından başlasınlar istiyoruz. E, bakalım büyükler için de e, belki aslında çocuklarla da bir söz küçüğüm programı yapmak iyi olabilir. <gülüyor> evet. Özellikle hani okula başladıktan ya da işte farklı yerlerde okuma yazmaya devam ettikten sonra bakalım onlar ne hissedecekler. Evet. Bir de aslında şey çok iyi öğrendik. yani Bu süreçte gerçekten hani Sözküç'ün programlarında da birçok kez bu konuda çalışan andaki uzmanlarla konuştuk. Gerçekten bir Suriyelinin hani öyle bir şartlarda buraya gelerek bunları çözebilmesi ve bu hizmetlerden yararlanabilmesi çok zor. Biz çünkü bu kadar farklı birim bir araya gelip üzerine bayağı büyük iletişim kurabildiğimiz kamu yönetimi ve yerel yönetimi olmasına rağmen bir sürü şeyde aslında bazı zamanlar çok zorlandık. Ama şunu da öğrendik ki mesela hani okullarla ilgili bir genelge var ama ne yazık ki okullardaki uygulayacak kişi bundan çok haberdar değil. Yani o yüzden bu aslında çok önemli. Hani şey emniyet için de evet. geçerli. Yani böyle bir yapısal bir şey yok aslında biraz hani rüca minnet bir Suriyelinin yanına mutlaka sizden birinin gitmesi evet. gerekiyor. Onun yerine derdini ki Türkçe bilmesine rağmen hani bir de Arapça ve çeviri olsa herhalde daha da zor. Mutlaka onun bir şekilde derdi ifade etmek, tam olarak ne istediğini, ne beklediğini anlamak gerekiyor karşı tarafında. Aslında belki özel ofisler mi kurulmalı diye düşünüyorum. Çünkü Hı. gittikleri zaman tek başlarına formu dolduracak okuma yazma bilgileri olmadığı için ilk başta onlar da takılıyor bir duruma düşüyorlar. Yani keşke oralarda bir iki kişinin bir evet. o konuda desteği olabilse. Bu arada demek ki konuyla ilgili çok küçük bir teknik Hı -hı. bilgi ekleyeceğim. Bence çok önemli. Hani belki hani burada hani Suriyeli olarak yaşayan hani bizim hemen ulaştığımız yakın çevrede değil de başka yerlerde barınan kişiler varsa bulundukları yerlerdeki hem konaklarında okuma yazma eğitimlerine katılabiliyorlar ve bundan sonra da Halk eğitim merkezlerine, bunlar iki ayrı grup, biri SEMT Konağı, biri Halk eğitim merkezi. Halk eğitim merkezlerine de gidip e, sınava girebiliyorlar. Yani okuma, yazma, bilir belgesi alma sınavına girip o belgeyi ala, dışarıdan alabiliyorlar. Yani mutlaka mesela bir halk eğitim merkezinin şeyine girmek zorunda değil. Çünkü orada hani bir sürü pratik zorluk olabiliyor veya işte yer olamayabiliyor veya işte çok resmi bir numaraya ihtiyaç. Tabii ki duyulabiliyor. Ama sen konu bir şeye devam edip önemli olan okuma yazmayı öğrenmeleri yani. Onu öğrendikten sonra halk eğitim merkezindeki sınavlarda belge almaları çok mümkün olmaya başlıyor. Tabii özellikle okuma yazmayla bizim başlangıcımız Türkçe biliyor olmalarıydı. Evet. Zaten hani dil öğrenmek için de belki biz takım sürelinin desteklenmesi gerekiyor. Bu yabancı tanıtım kartları da aslında önemli. Biz uğraşıyoruz. Emniyetlerden çıkar, emniyet müdürlüğünden çıkarılabiliyor Hı. ama birazcık süreç gerektirebiliyor. Belli sıkıntılar olabiliyor. Çünkü işte günde belli sayıda kaydettebildiklerini eden yetkililer oldu. Ama bu konuda da yine hani etrafımızda bu konuda destek verilerek aslında yabancı tanıtım kartı <gülüyor> alınabiliyor ve şu an tanıtım kartı alıntığında da aslında okula kayıt gibi resmi işlemlerde de bu kartlar yardımcı oluyorlar. Evet. Ama yani diğer taraftan şunu da söylemek gerekiyor aslında hani genel kede tanıtım kartı olması <gülüyor> gibi bir koşul yok ama okullar belki de hani bir şekilde onu aslında sisteme girebilmek ya da hani kaydedebilmek için bu kartı bir öncelik olarak söylüyorlar. Ama aslında hani Buna da gerek yok çünkü Hı. bu Haklı, ülkede iyi. yaşayan tüm çocukların aslında eğitim ortamlarına erişim hakkı var. Ee, yani ben böyle araya girip aslında birkaç şey söylemek istiyorum. Belki hani bu projenin olumlu şeylerinin yanında e, genel tabloda da kimi zaman çok görmezden geldiğimiz şeyler aslında fark edemediğimiz ve hiçbir zaman sayılarını bilemeyeceğimiz çocuk ölümleri. E, yani biz çocuklarla işte 23 Haziran'dan 29 Ağustos'a kadar Hı. çalıştık. E, bu süreçte iki tane e, ölüm e, vakasına denk geldik. Bunlardan bir tanesi bebekti, bir bebekti. bebekti. Bir tanesi 10-12 yaşlarındaki tam yaşını Ve bize çok katılan bir çocuktu. Bir, bir ay boyunca bize devam etmiş bir öğrencimiz aslında. Bir yandan da aslında mesela bunlar da hani bütün sürecin yanında bunlar da böyle hiç bilinemeyen kamu yani basında çok az yer buluyor zaten hani aslında o kadar yoklar ve görmezden geliniyorlar ki bazen hiçbir yerde kayıtları yok, isimleri yok, cisimleri yok. O olayla ilgili hiçbir şey bilemiyorsunuz işte bizim bildiğimiz olar bir hastane yani ha, işte tasarlan. Ali Beyköy'de bir hastanede o bebek e, hayatını kaybetti. işte aileye verildi ve işte defin işlemleri gerçekleştirildi. Hastamızla şöyle bir şey var. Anne o sırada 5-6 aylık hamileydi. O bebeği de kaybetti sonrasında. Yani bayağı dramatik. Hayatları gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Aslında bir yandan da hani sürecin böyle görünmeyen eee evet bu kadar yani bizim çalıştığımız grubun belki hani büyüklüğünü de söylemek gerekir. 35 ila 50 çocuk arasında Hı. değişen sayılarla çalıştık ee, bu süreçte bile aslında rastladığımız 3 e, ölüm vakası var ki hani e, çok kısa bilmediğimiz e, çok kısa bir sürede ve bilmediğimiz başka kim bilir e, neler oluyor oluyoruda eklemek istiyorum bir yandan hani eğitime başlayacak olmaları kayıtların hallediliyor olması çok olumlu gelişmeler ama başka tarafta da ipi olumsuz süreçler var. Evet yani aslında yaşam koşulları bakımından da çok farklı hı hı. eksiklikler ve hani aslında destek ve otur hizmetlerden de yani sadece eğitim hizmetinden değil hı hı. sağlık, hani barınma e, gibi aslında e, ihtiyaçlar da var ki bu da bizim çok önemli gündemlerimizden bir tanesi oldu çünkü kış yaklaşıyor ve hani bu tür e, problemler de bir araya gelecek. E, son olarak belki şeyden konuşabiliriz e, hem Size nasıl ulaşabilirler? Belki dinleyicilerden soru olur, bize diyeyim. Size olmadı. <gülüyor> Bundan bahsedebiliriz. Bir de belki şöyle bir yani genel şu kurumlara ve şey teşekkür de edebiliriz ayrı evet. ayrı çünkü aslında çok evet. fazla yani bu çok, çok kocaman bir ekip işi yani öyle oldu çok büyüdü kocamanlaştı evet. ee, ve birçok destek de oldu belki onlardan da biraz bahsedebiliriz ee... evet. ben teşekkür kısmını evet. şöbneme bırakayım <gülüyor> e, bize nasıl ulaşabilirler evet, söyleyeyim tamam. Nilüfer Parkı çocukları e, at gmail.com adresinin mailleri hepimize düşüyor <gülüyor> kontrol ediyoruz e, soru sormak isteyen destek olmak isteyen çünkü EpiC'de aslında hem insan kaynağı anlamında hem maddi anlamda desteklere de ihtiyaç oluyor. Örneğin işte okula başlayacak çocuklar için, e, hani ben kırtasiye ya da bazı şeyleri karşılayabilirim. Bir yandan da aslında isterlerse bu hafta bize ulaşabilirler diyelim. Çünkü, diye. çünkü hani okulla beraber başka ihtiyaçlarda da oluyor. Program vesilesiyle söylemiş için. oldum çünkü hani bunu galiba belirtmedik hani bir sürü kurumun desteği yapın belirleyecektir şimdi ama aslında tamamen de hem içinde bulunan kurumlar için. E, ...sıfır bütçe ve e, hani, tamamen gönüllü bir süreç oldu. Evet. Öncelikle aslında Bilgi Üniversitesi Hı. gerçekten çok ciddi olarak destekledi en başından. Hatta ilk hafta bütün yemekleri karşılayan Bilgi Üniversitesi oldu. Mekan anlamında da tüm desteği onlar vermiş oldu. Daha sonra Kağıthane Kaymakamlığı. direkt Kaymakam'ın kendisi de çok ilgilendi konuyla her zaman arkasından Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ve Müdürü Muzaffer Kartal Bey şimdi görevinden ayrıldı çok üzüldüm onun çok ciddi bir desteği olduğu, yani hiçbir karşılık beklemeden hemen Sabahattin Doğan öğretmeni ve Selim Can Polat öğretmenleri bize gönderdi. Ki o iki öğretmen de çok ayrıcılıklı iki de. Onlar da süreçte resmi bir maaş alamamaya rağmen tamamen devam ettiler biz de çalışmalara. Çünkü onları resmen maaş alabilmeleri için bu çocukların kayıtlı olmaları gerekiyordu. Maalesef biz o sürece ancak girebildiğimiz için. O konuda da onların da aslında gönüllü bir katkısı olmuş oldu. Süreçte de yine tamamen çok tesadüf Beyoğlu Belediyesi, belediye başkanıyla bir tanışmamız oldu. Parkta çocuklarla oynarken Ahmet Misbah Bey ile tanıştık. O da müthiş gönülden bir destek verdi. Bütün o sosyal yardım şeyleriyle, organlarıyla... Ali Kocabey, Abdurrezak Bey tek tek çocuklarla ilgilendiler. Evlere götürüldü çocuklar. E, yıkama, temizlenme, giysi sağlama, hatta erzak sağlama konusunda onların önemli bir desteğini almış olduk. Nef projenin çok başında bir bağış yaparak kırtasiyeleri, hem kırtasiyeleri karşıladı hem de üstüne bir bağış yaptı. Bir süre o bize ciddi olarak idare edebildi. E, onun dışında eee aslında Kytahanne Milli Kert, Eğitim Müdürlüğü en son spor faaliyetlerinde evet, destek top, verdi. Futbolda da Evet. Rotary kulüpleri e, e, Ortaköy ve Esentepe şeyi orada da Melek Hanım müthiş bir desteği oldu. Eğitim kolu başkanı Deniz Bey çok ilgilendi. Her türlü kırtasiye, rahat okuma, yazma, hızlı okuma, yazma tekniklerine yönelik her türlü desteği verdi. Çünkü onların da o tür eğitimleri e, oluyormuş. Onun dışında ilgili birimlerimizi zaten söyledik ev e, üniversite içinde. Evet bireysel destekçilerimiz Daha var. İki e, iki arkadaşımın çok sağ olsunlar böyle bir desteği oldu. E, sanıyorum bu kadar yani. İnşallah unuttuğum biri bir de, yoktur. Birimler ve gönüllüler. Evet gönüllülerimiz tamamen. evet gönüllülerimiz de çok ciddi vakitlerini ayırarak ve hakikaten de sevgiyle yaptıkları için evet. önemli bir şey e. oldu katkıları. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler e, bu paylaşımlar için. E, tekrar Melda söylemişti zaten. Yetişim kurmak isterlerse devam edebilirler. Bir yandan da aslında bu çalışmalar devam ederken biz çocuk olarak hep söylüyoruz. Çocuklarla hak temelli çalışma. Ama bazı durumlar öyle bir an geliyor ki e, böyle durumlarda çocuklarla ilk önce hani bir takım aslında hizmetlere erişebilmeleri çok zor oluyor. O anlamda bu destekçiler ve şeyler çok önemli. Ama şunu da söylememek Söylemek gerekiyor ki bunların hepsi bizim yetişim kurabildiklerimizle var olan hizmetler. Aslında bu hizmetlere çocukların ya da jürgen ebeveynlerinin kendilerinin de gidip ulaşabileceği bir e, politika aslında ihtiyaç var. Bu anlamda da aslında bu anlamda çalışan insanlarda da veya yetişim halinde kalmaya çalışıyoruz. E, çünkü aslında buradalar ve bizle birlikteler ve bu yaşamda hep birlikte nasıl yaşayacağımızla ilgili daha e, politika ve düzeyinde e, evet. yeştirmelere de ihtiyaç var. Onu da ekleyelim dip e, çok, teşekkürler. çok e, teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın kalın çok teşekkür Hoşçakalın. ederiz söz küçün bir çocuk hakları programı Bilgi Üniversitesi çocuk çalışmaları birimi hazırladı ve sundu